kelamullah ve hayral hediye hediye Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerr-ül ve kul muhdesetin bid'a ve kul bid'atin dalale ve kul finnar amma ba'd ve, ve, ve aziz kardeşlerim değerli dinleyiciler Konumuz bugünkü şirk üzerine olacaktır. Niçin bu konuyu seçtik? Çünkü İslam dini bu konu üzerinde çok titiz detaylı bir şekilde durmuştur. İslam'ın toptan meselesi imani meselelerdir. Asıl amacı tevhiddir. Yalnızca Allah Azze ve Celle'ye kulluktur ve bu kulluğun içinde Zarar verici en önemli olay da şirktir. O yüzden Allah Azze ve Celle kitabını indirdi, elçiler gönderdi ve hepsi aynı vazifeyi yaptı. O yüzden her Müslüman imanı bozan unsurları bilmesi lazım ki kendisinde şayet bulunuyorsa o konudan kendini temizlemesi gerekir. Bugün yine bu konunun önemiyeti, neden biz bu konuyu seçtik? Çünkü bugün şirk farklı resimde bize geliyor. Eskiden insanlar puta secde ederlerdi, ağaca taşa taparlardı belliydi. Ama bugün toplumumuzun içinde o kadar şirk çeşitleri yayılmış ki farklı güncel şekilde geliyorlar ve çoğu insanımız bunların şirk olduğundan haberi yoklar. O yüzden bu ders ile o şirkleri de göz ışığına çıkartmış olacağız, gün ışığına çıkartmış olacağız ki insanlar böyle şirklerde yaklaşmasın diye. Yine bu konuyu seçmemin sebebi arkadaşlar, çünkü batıla cevap vermek istiyoruz. Şirk batıldır ve bu batılın yeryüzünde kalmasına tolerans tanımamamız gerekir, ona red vermemiz lazım. Çünkü eğer hak ehli, tevhid ehli, Allah'a kulluk eden Müslümanlar şirke cevap vermese, batıl ehli zannedecek ki tevhid gerçek olmadığını, tevhidin samimi olmadığını zannedecekler. O yüzden tevhid ehli olarak mecburuz insanlara gerçekleri gösterip, şirkin batıl olduğunu, yanlış olduğunu ve Allah katında geçersiz olduğunu Anlatmamız lazım Ve yine bu konunun Önemliyeti ve seçmemiz sebebi Çünkü Maalesef bu konuda çoğu insanlarımız e, Bu konu hakkında Çok az bilgileri var Eğitimden olsun Almış oldukları e, Eğitimde Şirk meselesinin fazla işlenmediğini görüyoruz Bu sebeple Şirki burada bu akşam inşallah sizlerle detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Bu kısaca niçin bugün bu konuyu anlatmak istediğimin girişiydi. Bunu anladıktan sonra peki bu konu neden önemli? Şirk konusu neden önemli? Her zaman hocam nereye gitsen hep ya tevhidi anlatıyorsun ya da şirki anlatıyorsun. Başka konular yok mu? Biraz da kalbi imşatan bir şeyler anlat. İşte başka sohbetler de yap denildiği zaman biz bunlara cevaben şu noktayı söylüyoruz. Birincisi, niçin bu konu önemli ve neden bu konu üzerinde durduğumuza cevaben diyoruz ki birincisi Allah Azze ve Celle bize Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki o her şeyi yarattığını her şeyin yaratıcısı hiç şüphesiz Allah Subhane ve Teala'dır. Ve insanı da yaratan Allah Azze ve Celle'dir ve bu insanın yaratılış gayesi vardır bir hikmeti vardır sebebi vardır bu sebebini de yine Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ne buyuruyor ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun muhakkak ki ben cinleri ve insanları bana ne yapsın diye yarattı sıcaktan korusunlar mı yemek mi getirsinler dans mı etsinler müzik mi dinlesinler Futbol oynasınlar diye yaratmış? Bir amaç için yaratmış. O da ayette geçtiği gibi yalnızca bana şirksiz bir şekilde kulluk etsinler diye yarattım. Yani hayatımızın amacı buymuş. Yaratılışın hikmeti bu. Bütün bu gördüğümüz kainattaki her şeyi Allah Azze ve Celle insanın emrine amade koymasının sebebi neymiş? Ona karşılığında sadece şirksiz bir kulluk yapacağız. Ve bunu Kur'an'ın bir sürü ayetlerinde buyuruyor. Ve lekat fi ummetin rasula. İbadullah ve ictenibut Muhakkak ki biz bütün topluluklara elçiler göndermişiz ve o elçiler yalnızca Allah'a kulluğu emretmişlerdir. Sadece Allah'a kulluğa çağırmışlardır ve bütün tağutları yani şirki red etmelerini söylemişlerdir. Yine Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki اعبد ve ولا تشرك bihi şeya. sadece Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şey ortak koşmayın. Yine Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki اعبد الله مالكم Allah'a kulluk edin Size ne oluyor ki meleküm min ilahin gayruh? Size ne oluyor ki Allah'tan başka mabudunuz, ilahınız yoktur buyuruyor. O yüzden bu konu çok önemli. İkincisi önemiği bugün çoğu hatipler camilerde olsun, üniversitelerde olsun bu konuyu işlemeden geçiyorlar. Sohbetlerde anlatılmıyor. Herkes bu konunun bir yan konu olduğunu zannediyor. Tevhidin şirk meselesinin yan mesele olduğunu önemli olan insanlar namaz kılsın, önemli olan içki içmesin önemli olan insanlar kumar oynamasın diyerekten hep o konuları işliyorlar ve dinin asıl konusu olan tevhid ve tevhidi bozan hallerden en büyük şirk olan olayı ise çoğu hatip anlatmıyor, konuşmuyor. O yüzden biz mecburuz bu konuyu anlatmaya önemli olduğundan dolayı. Yine değerli kardeşim üniversitelerde ilahiyat fakültelerinde itikadi konular maalesef felsefe maddesi altında toplanmış. Halbuki tevhid konusu felsefe maddesi değildir. O yüzden eğer bir insan Türkiye'mizde itikadla ilgili, tevhid ile ilgili şirk ile ilgili araştırma yapmak istese bunu ancak felsefe bölümünde buluyorlar. Zanki bu bir filozof görüşüymüş gibi falanın düşünceleriymiş gibi anlatılıyor. Halbuki bu Allah Azze ve Celle'nin yeri göğü yaratan Allah Subhane ve Teala'nın murat etmiş olduğu istemiş olduğu şekildeki tevhidi ...bir filozof görüşü olarak gösteremezsin... ...işte maturidi... ...işte eşari itikadı... ...selef itikadı diyerekten... ...bunları bir basit... ...felsefe ilmi diye göstermek... ...ne kadar yanlış ve hatalı olduğunu... ...gördüğümüzden dolayı... ...insanlara mecburuz... ...her yerde tevhidi... ...ve şirki anlatmaya... ...yine değerli kardeşim... ...bu konunun önemiyeti niçin önemlidir... Çünkü Müslüman'ın müntesip olan gruplar, Müslümanlar, İslam dinine müntesip olan insanlar tevhidin bir kısmını anlayıp bir kısmını anlamamışlar. Yani bir tarafta sadece Allah Azze ve Celle her şeyin yaratıcı olduğuna inanıp Allah Azze ve Celle'nin sadece Rab olduğunu bildiği halde diğer tarafta bir sürü Allah'la ilgili konularda cahil kaldığından dolayı bilmeyerekten hata ediyor ve şirke düşmüş oluyor o yüzden biz bu insanlara bu dersleri yaparaktan düşmüş oldukları şirkleri gün ışığına getirmek istiyoruz ki tevhidi tüm bir boyutta alsın ve şirkin her türlüsünden uzak kalsın sadece bir kısmından değil bütün şirkin her türlüsünden uzak kalması gerektiğinden dolayı değerli kardeşim ne yapmamız lazım? İnsanlara bunu anlatmamız lazım. Ve günümüzdeki cemaatlere baktığımızda canlı örnek olarak mesela sufilere baktığımızda bunlar tevhidin bir parçasını almışlar ve diğer parçalarını ihmal ettiklerinden dolayı şirke düşmüşlerdir. Mesela en basit örnek sufiler ne yapmışlardır? Allah'ın varlığına kendilerini yeterli bulmuşlardır. Allah vardır ve mutlak vücuttur diyerekten ne yapmışlardır? Vacibül vücut demişlerdir. Ve Allah'ın varlığını kabul etmişler. Ama diğer tarafta ibadette Allah'a şirk koşmuşlar. İbadet tevhidinde Allah'ı birleyecekleri yerde Allah'la beraber şeyhe dua etmişler. Adakta bulunmuşlar. Şeyhin kabrinde tavaf etmişler ve böylelikle bir tarafta tevhidi alırken diğer tarafta ise tevhidlerini kendi eliyle bozmuşlar. Aynısı Şiiler. Şiilere baktığımız zaman sadece tevhidi imamet konusunda meşgul olmuşlar. Sadece imamet Peygamber aleyhissalatü vesselamdan sonra kim onun yerine gelmesi gerekiyor, kim halife olması gerekiyor direkten. Bununla meşgul olmuşlar ve bu meşguliyetleri onları öyle büyük bir hataya götürmüş ki İbadet tevhidinde ve diğer konularda yüzlerce şirke düşmüşler. Niçin? Çünkü sadece bir konuyla kendilerini endeksledikten dolayı. Tekfirciler, günümüzdeki tekfirciler de bugün herkesi kafir diyenler, kendileri goya tavudu inkar ettiklerini söyleyen kesim, Müslümanlardan bir kesim insan ne yapmışlar? Sadece siyasi İslam'la uğraşmışlar. Yani İslamiyet'i sadece siyasetle bağlamışlar. Ve onun dışındaki bütün konularda ne yapmışlar? İhmal ettiklerinden dolayı şirke düşmüşler haberleri yok. Şirke düşmüşler yani mesela en canlı örnek vermek istersek adamlar tağutu inkar etmek farzdır diyorlar. Onu inkar etmemiz gerekir diyorlar. Ama dua ederken de şefaat ya Resulallah deyip şefaati peygamberden istiyorlar. Biz de diyoruz ki ne saçma diyorsun. Hem bir taraftan tağutu inkar ediyorsun, şirke karşı mücadele ediyorum diyorsun. Hem de ya Resulallah deyip doğrudan peygamberden şefaat istiyorsun. Halbuki doğrusu olan ehli sünneti in inancına göre şefaat sadece Allah'tan istenilir. ...ve Allah'tan Allah'a dua edilir... ...ve denilir ki... ...ya Rabbi Allah'ım... ...bana peygamberin şefaatini nail et... ...ama kalkıp ya peygamber... ...ey Hasan, ey Hüseyin, ya Ali... ...bana yardım et, bana şefaat et... ...demek... ...tevhidi yıkan en büyük unsurlardan... ...bir tanesidir... ...ve yine değerli kardeşim... ...çoğu insan... ...bu konunun zor bir konu olduğunu zanneder... ...o yüzden bu konuyu işlemek istemez... Der ki aman tevhid çok zor. Şirki anlatma milletin kafası karışıyor. Ee, bu konuları ağır bir mesele görüyorlar. Ve bu da terstir, yanlıştır. Ve biz bunu bu sohbetlerimizle ispatlamaya çalışıyoruz. Niçin? Çünkü diyoruz ki arkadaş Peygamber aleyhissalatü vesselamın 23 yıllık davetine baktığımız zaman... Mekke'deki 13 yıllık ve 10 yılda Medine dönemine baktığımız zaman baştan sona kadar tevhiddir. İlk günde tevhide çağırdı. Vefat ettiği gün dahi insanları yine tevhide yalnızca Allah Azze ve Celle kulluğa çağırdı. Kur'an'ın her yerinde tevhid geçiyor. Eğer bu zor bir konu olsaydı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu bütün insanlara değil belirli bir insanlara anlatırdı. Ama Allah Azze ve Celle Kur'an'ında Peygamberine emrediyor insanlar ne yapsın? Allah Azze ve Celle'yi tanısın. <gülüyor> <gülüyor> Bil ki ey Resulüm Allah'tan başka ibadete hiç kimse layık değildir. Bilmek istiyor Allah Azze ve Celle. La ilaha illallahı tevhidi bilmemizi istiyor ve tevhidi yıkacak olan bütün unsurları yani şirki, küfrü, nifakı ise öğrenip onlardan da uzak kalmamızı istiyor. Söylememizi istemiyor. O yüzden bu görüşün yanlış olduğunu ispatlamak için bu konuyu işlemek mecburiyetindeyiz ki herkesin anlayabileceği bir konu olduğunu, zor bir konu olmadığını görüyoruz. Ve nitekim aleyhisselatu vesselam farklı kavimlere, ümmetlere elçiler gönderdiği zaman ne yapmıştır? Buyurmuştur ki ilk şeyi onlara çağıracağın nedir? La ilahe illallah'a. Tevhide çağıracaksın. Yalnızca Allah Azze ve Celle kulluk edeceklerine şehadet etleyecekler Ve Allah'la beraber hiç kimseye ortak koşmayacaklar. Allah'la beraber başkasına yönelmeyecekler. O yüzden değerli kardeşim bu konu bizim için önemlidir. Çünkü insanlara bunu ispatlamak için. Ve yine değerli kardeşim bu konuyu biz niçin konuşuyoruz? Niçin şirk meselesini durmadan işlememiz gerekir? Çünkü içimizde Müslümanların arasında İslam düşmanları dolaşmakta. Ve bu İslam düşmanları Allah Azze ve Celle'nin dinini bizlere çirkin ve mantık dışı, çağ dışı göstermeye çalışıyorlar. Ve biz bu insanlara karşı mücadele ederken en güzel şekilde o insanlara bunu izah etmemiz lazım. Sizin söylemiş olduğunuz iddialar yanlıştır. Şirk asla güzel bir şey olamaz. Şirk ilerlemek olamaz. Çağ atlamak olamaz. Bilakis şirk koşmak geriye dönmektir. Cahiliye devrine dönmektir. Ve İslam peygamberi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne yapmıştır? Ayakları altına almıştır. Cahiliye altına almıştır. Bugün aramızda dolaşan cahiller... Kendilerini belli bir grup olarak nitelendirenler ne diyorlar? Allah'ın kanunu da insanın kanunu da aynıdır. Ha Allah söylemiş, ha ben söylemişim. Arada fark yoktur. Göz ki Subhanallah nasıl olur da Allah'ın sözüyle beşerin sözü eşit olabilir, bir olabilir. Allah Azze ve Celle her şeyin sahibi, mülkün sahibi bizi yaratan Allah Azze ve Celle'nin sözünü, emrini nasıl bir beşerin sözüyle bir alabiliriz. O yüzden İslam düşmanlarına da buradan cevap vererekten bu dersi işliyoruz. Herkes bilsin ki tevhid asıldır ve tevhidin dışındaki yapılan bütün kulluklar geçersiz olacaktır ve Allah katında şirk olarak kabul ediliyor ve şirk üzere ölen ebedi olan e, e, tövbe etmeden ölen ebedi olarak cehenneme gideceğini buradan bu ders ile ispatlamak istiyoruz. Ve yine değerli kardeşim bu dersi yapmamızın sebebi insanlara bir hatırlatmak istiyoruz. Neyi hatırlattırmak istiyoruz? Tevhidin faziletini, üstünlüğünü, güzelliklerini. Niçin? Çünkü düşünün bakalım bir insan tevhid üzere kalırsa, müahid olarak, müslüman olarak yaşarsa, Allah katındaki sevabı nedir? Bir sürü sevabı var. Bazılarından örnek verdiğimiz zaman birincisi sadece tevhid ehli cennete girecek. Sadece tevhid üzere ölen yani Allah'a şirk koşmadan ölen kişi o kişi cenneti hak edecek. Kim şirk üzerine ölürse şirk üzerine ölürse Allah azze ve celle onu asla bağışlamayacak. Tövbe etmeden ölürse, şirk üzerine ölürse... ...ebedi cehennemde kalacak... ...cennet ona haram kılınmıştır. Allah Azze ve Celle günahları... ...kişi tövbe etmeden de affeder. Kişi ömür boyu zina yapmıştır... ...ömür boyu içki içmiştir... ...ama Müslüman olarak ölmüştür... ...şirk koşmadan ölmüştür... ...ve o günahlarına... ...tövbe etmeden bile ölse... ...Allah diyor ki dilersen bağışlarım. Velev ki sen tövbe etmedin ey kulum... Yine de seni bağışlıyorum çünkü sende tevbe var, tevhid var, şirk koşmadın diye bağışlayacağını bize bildiriyor. Ama şirk üzere ölen bir insanı asla bağışlamayacağını diyor. O yüzden değerli kardeşim tevhidin bir sürü faziletleri var. Onlardan bir tanesi de nedir? İnsanın sıkıntılarını gidirir. Allah azze ve celle tevhid ehline şirk koşmayan Müslümana yardım edeceğini bildiriyor. Ve bu vaadinde de Allah Azze ve Celle en güzel vaat sahibidir. Ve yine sırf tevhid ile şirksiz bir ortamda insanlar güvenceli olacağını, huzurda bulunacağını bizlere bildiriyor. Ve yine değerli kardeşim, kişi tevhid ile yaşarsa Allah'ın rızasını kazanmış olacak. Ve kime Allah Azze ve Celle rızasını vermişse o kişi cennete girecek. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki... Allah kime gülümserse artık o kişinin korkacak bir şey yoktur. O kişiye artık Rahman rahmetiyle karşılık verecektir. O yüzden değerli kardeşim kim tevhidi yaşarsa bilsin ki kölelikten kurtulmuş olacak. Artık köle sayılmıyor. Kula kulluktan çıkıp sadece yeri göğü yaratan Allah Azze ve Celle'nin kulu olacak. Ve yine bilmemiz gerekir ki değerli kardeşim amellerimiz güzel yapmış olduğumuz davranışlar anne babamıza yapmış olduğumuz iyilikler çevremize yapmış olduğumuz güzel davranışların sevabı sadece tevhid ehli ise kabul edilecek yani bir sürü faziletleri var. Bu faziletleri anladıktan sonra bir de bilmemiz lazım ki İslam tarihine baktığımız zaman ilk nesil Müslümanlar sahabe-i kiram basit bir insanlardı. Tanınmayan, dünyada kimse onları tanımıyordu. İsimleri belli değildi. Meşhur falan değildi. Hiçbir belirli dünyada etkisi yoktu. Nasıl bugün Müslümanlar bir buçuk milyar olduğu halde dünyada hiçbir tesiri yok ise tavuk fabrikasında kesildikleri, tavukların kesildiği gibi bugün dünyanın her yerinde nasıl Müslümanlar kesiliyorsa ve hiçbir Müslüman da sesini çıkartıp Durduramıyor diyebiliyor mu? Yeter artık. Artık bu savaşlar gereksiz. Yeter işgal ettiniz, yeter çaldınız. Kimsenin sözü alınmıyor. Ama bir Fransız bir veto yapıyor. Bütün kanunları dünyada ne yapabiliyor? Engelleyebiliyor. Ve tevhidi yaşayan sahabeye baktığımızda Allah Azze ve Celle tevhid ehlini yüceltiyor. Sahabe-i kiram ne zaman tevhide bağlandı? Yarı dünyayı hakim altına alıyorlar. Dünyanın yarısını Allah Azze ve Celle onların emrine veriyor. Bunu neyle başardılar bunlar? Tevhide bağlanmaktan. O yüzden eğer izzet ve şeref arıyorsak nerede arayacağız? Tevhidin içinde bulabiliriz. Tevhidin dışında izzet ve şerefi mekanı arayan varsa bilsin ki ancak zillet içinde yaşayacak. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ buyuruyor Allah Azze ve Celle. İzzet ancak Allah'a aittir ve onun Resulü elçisine Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme aittir ve de müminlere aittir o yüzden tevhidi bilmek lazım ve bu konuyu durmadan konuşmamız lazım ve onu bozan şirkten de uzak kalmamız gerekir bunu da anladıktan sonra değerli kardeşim şirk nedir tarifini kısaca yapalım şirkin tarifi nedir alimler Şirkin lugat'ta bir sürü manası olduğunu söylüyorlar. Arap dilinde şirk kelimesinin bir sürü manası vardır. 6-7 tane türlü manası vardır. Onlardan bir tanesi küfür manasıdır. Şirkin manası Arapça'da, Arap dil edebiyatında küfür demektir. Yani çok tanrılık. Küfür dediğimiz zaman kasıt nedir? Çok tanrı inancı olmaktır. Yani bir insan birden fazla ilaha inanması nedir? Ee, putçuluktur ve buna biz küfür diyoruz. Veyahut da yine küfür, şirkin manası karıştırmak manasına gelir. Bir şeyleri bir şeyle karıştırmak ve da yine bir hisse vermek. Şirkin Arap dilinde hisse vermek, pay vermek demektir. Veyahut da ortaklık demektir veyahutta da eşit görmek demektir ve ahudda yine değerli kardeşim bir şeyi bir şeye yakınlaştırmak demektir. İslam dininde şirkin istilahi manası ise tesviyetu gayrilla billah fima huwa min hasaisillah. İslam dinindeki manası ise Allah azze ve celleyi Allah azze ve celalın dışında birisini Allah'la beraber ona ait olan özelliklerde ortak kılmak, eşit tutmak. Allah Azze ve Celle'nin özelliği nedir? Yani size birisi sorsa Allah Azze ve Celle ne yapar? O diriltir, o öldürür, rısık verir. Kainatı yönlendirir. Güneş, ay, yıldız, dünya ve içindekiler her şey. Denizin okyanuslarındaki en karanlık alana kadar her şeyi. Allah Azze ve Celle'nin iradesindedir, bilgisindedir, yönetimindedir. Bu Allah'ın vazifesidir. Sadece Allah'a kulluk yapılır. Allah Azze ve Celle yarın ne olacağını bilir. Kimin cennete gireceğini, kimin cehenneme gideceğini şimdiden bilir. Bütün bu vasıfları Allah Azze ve Celle'nin bu vasıflarından bir tanesini veyahut da bir kısmını veyahut da tümünü Allah'ın dışında başkasına verildiği zaman işte bu şirk oluyor. Yani bir insan derse ki en canlı olarak bir insan derse ki benim şeyhim de yarın ne olacağını biliyor. Benim şeyhim de kimin cennete gireceğini biliyor diyorsa Allah'ın özelliğinden şeyhine bir özellik vermiştir. Ve bu da ne yapmıştır? Şirk koşmuştur. Eğer adam derse ki işte yağmur benim Allah'ın izniyle sonra benim şeyhimin izniyle geliyor derse ne yapmış oluyor? Allah'a şirk koşmuş oluyor. İşte benim rızkımı önce Allah sonra da şeyhim veriyor diyorsa ne yapmış oluyor? Allah'a şirk koşmuş oluyor. Yani Allah'a ait olan özellikleri Allah Azze ve dışında hiç kimseye veremeyiz. Ne bir meleğe ne bir peygambere ne de başka bir eşyaya. O yüzden eğer bir meleğe veremiyorsak bir peygambere veremiyorsak onların dışındaki bütün diğer varlıklara vermemiz zaten abes olur. Eğer bir melek bunu hak etmiyorsa bir peygamber böyle bir özelliği hak etmiyorsa o iki kutsal varlıkların dışındaki zaten diğer varlıklara bunu vermek de saçmalık ve yanlış olur. O yüzden değerli kardeşim şirkin tarihini bilmemiz lazım. Şirkin tarihi nedir? Yeryüzünde Allah Azze ve Celle yeryüzünü yarattıktan sonra, yeri göğü yarattıktan sonra meleklerine buyurdu ki ben bir insan yaratacağım, o yeryüzünde benim halifem olacak. Yani bana kulluk yapacak, ona vereceğim emirleri yerine getirecek insanlar yaratacağım deyince melekler buna şaşırdılar. Diler, ya Rabbi biz seni gece gündüz anıyoruz, sana seni tesbih ediyoruz. İnsan ise kana kıtacak ve ifsat edecek yeryüzünü savaşlar çıkartacak. Deyince Allah Azze ve Celle sizin bilmediğinizi biliyorum diyerekten insanı yarattı. Ve ilk insan Adem Aleyhisselam'dan eşini yarattı. Havva Aleyhisselam'ı yarattı ve bunları dünyaya gönderdi. İşlemiş oldukları suçtan dolayı cennetteki yasak ağaca yaklaştıklarından dolayı Allah Azze ve Celle cennetten çıkartıp dünyaya gönderdi. Ve Adem Aleyhisselam ile Havva Aleyhisselam Rivayetlere göre Bin seneye yakın Yaşadılar Yani 10 asır yaşadıkları Söyleniyor ve bin sene içinde Soyu çoğaldı Çocukları gelişledi ve o çocuklar arasında Evlilikler olup böylelikle insanlar Arttı ve çoğaldı Ve değerli kardeşim Bu olurken Bu olurken Nuh kavmine kadar Bin seneye kadar insanlar ...tevhid üzerinde kaldı... ...insanlar bin sene... ...yalnızca Allah'a kulluk ettiler... ...ve bin sene sonra... ...bin sene sonra... Aleyhissela ...Nuh Aleyhisselam geldi... ...Nuh Aleyhisselam'ın zamanında... ...insanlar ilk kez... ...Nuh kavmi ne yaptı... ...şirke bulaştı... ...nasıl şirke bulaştı... ...önce salih insanları... ...yaşadı... ...onların içinde salih insanlar yaşıyordu... Kur'an'da Nuh suresinde bunların ismi dahi anılıyor. Beş tane salih insan yaşadı. Bu salih insanlar ne yaptı? Allah'a dua ediyorlar, kulluk yapıyordu. Ve Allah azze ve celle bunların güzel yapmış olduğu kulluktan dolayı dualarına icabet ediyordu. Ta ki bunlar öldü. Vefat ettikten sonra şeytan geldi. Ve Nuh kavmine dedi ki ya bu ölen salih insanların resimlerini yapsanız ya. Ve onları iş yerinize, çalıştığınız yerlerde, evlerinize, me toplantı mekanlarınızı aslayın ki o resimleri, o şahısların resimlerini gördüğünüz zaman ne yaparsınız? Allah'ı hatırlarsınız. Allah'ı hatırlayıp böylelikle kulluk görevinizi yerine getirirsiniz. Ondan sonra değerli kardeşim bir dönem daha geçti. Şeytan ikinci nesle geldi ve dedi ki sizin babalarınız bak bunlara resim yaptı. Siz de bunların heykellerini yapın ve o heykellere kulluk edin. Çünkü babalarınız bu resimleri boşuna as aslamadılar. Bir e, gizli yapmış oldukları niyeti vardı. O da nedir? Sıkıntıya düştüklerinde ondan medet umdular, yardım istediler. Ve böylelikçe bin sene sonra insanlar tevhid üzerine yalnızca kulluk yapıyorlardı yeryüzünde. İlk kez şirk türedi. Ve bunun üzerine hemen Allah Azze ve Celle peygamberi Nuh Aleyhisselam'ı gönderdi. Ve o peygamber 950 sene insanları tevhide çağırdı. Ve dedi ki sizin yaptığınız bu şirktir ve Allah katında geçersizdir. Ve onlarla en güzel şekilde davet yaptı. Gece gündüz onları İslamiyet'e çağırdı, tevhide çağırdı. Ve şirke giden bütün yolları onlara yasakladığı halde, onlar buna inat ettiler ve Nuh Aleyhisselam'ı dinlemediler ve böylelikle Allah'ın gazabıyla cezalandırıldılar. Ve bir müddet geçti insanlar arasında şirk kaybolduktan sonra yine Nuh Aleyhisselam'ın gemisinden çıkan insanlar yeryüzüne yayıldılar. Ve onlardan sonra gelen nesilleri yine şeytan aldattı ve bunun üzerine yine Allah Azze ve Celle hep elçiler gönderdi. İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi şirk yaptı. İbrahim Aleyhisselam'ı gönderdi. Salih Aleyhisselam'ı Semud kavmine gönderdi. Bütün peygamberleri kavimlerine göndererekten onları şirkten uyardı. Ta ki beni İsrail'e gelinceye kadar Musa Aleyhisselam'ın kavminde dahi şirk oldu. Ve bunun üzerine Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ı gönderdi ve insanları tevhide çağırttırdı. Ondan sonra İsa Aleyhisselam geldi. O da insanları tevhide çağırdı. Ve yine insanlar Araplar Yarımadası'nda şirke Kabe inşa edildikten sonra İsa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail Aleyhisselam Kabe inşa ettikten sonra insanları Arap Yarımadası'nda bugünkü Mekke dediğimiz şehirde bıraktıktan sonra yıllar sonra Amr İbn-i Luhay El-Huzay ismindeki Mekke es eşrafı zengini ve belediye başkanı olan o zamanki söz sahibi olan insan Suriye'ye gitti, Şam tarafına gitti ve orada Yunan putlarını gördü. Dedi ki bunlar nedir? Dediler ki bunlar bizim putlarımız, sıkıntımız olduğunda biz bu putlardan yardım isteriz ve öylelikle dileklerimiz yerine gelir. Bunun üzerine Amr İbnül Hüay dedi ki bu çok güzel ve aldı bunu, bu putları Şam'dan ve Mekke'ye getirdi Kabe'nin önüne Hubel'i getirdi ve dedi ki artık bundan sonra bu Hubel sizin dertlerinize cevap verecek sıkıntınız olduğunda doğrudan Allah'tan istemeyeceksiniz gelip bu Hubel'den isteyeceksiniz bunun üzerine Arapların arasında da şirk yayıldı o kadar yayıldı ki o adam bir put getirmişti Peygamber aleyhissalatü vesselamın Risaletle gelmesi tarihine kadar 360'ın üzerinde put sayısının çoğaldığını görüyoruz. Ve bunun üzerine aleyhissalatü vesselam geldi son peygamber olarak ve Kabe'deki bütün putları yıktı ve insanları tekrar tek olan Allah'a ibadete çağırdı ve insanlar bunu kabul etti. Onun döneminde yaşamış olan Mekke ahalisi Medine ve diğer Arap yarımadası komple tevhide geçti. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat etti ve ümmetini şirksiz bir din üzere bıraktı. Yani Allah'tan başka kimseye kulluk yapılmadan bir ibadet gösterdi, öğretti. Tertemiz Kur'an-ı Kerim bıraktı. Kıyamete kadar korunmuş olan kitabı emanet etti ve böylelikle vefat etti. Ve sahabe-i kiram bu titizlik üzerinde devam etti. Ta ki sahabeden Vefat ettikten sonra 150 sene geçtikten sonra ilk kez bu ümmetin içinde ümmeti Muhammed'in içinde Aleyhissalatu vesselam'ın ümmeti içinde yine şirk ortaya çıktı. Ve bu şirki ilk getirenler ...şia fırkası olan Fatimilerdir, Batirilerdir. Bunlar diğer dinlerden ne yaptılar? Yüksek kabirleri getirdiler. İlk kez İslam dinine tekrar şirk girdi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatından 150 sene sonra insanlardan, Müslümanlardan bazı insanlar ne yaptılar? Yüksek kabirler inşa ettiler ve o kabirler yeri ibadet yeri olarak kullanmaya başladılar ve bunu da başka dinlerden ithal ettiler. O yüzden değerli kardeşim bu ümmetin içine yine tekrar şirk girdi. Bunun üzerine alimleri, ehli sünnet alimleri dediğimiz İmam Ahmed gibi ve diğer büyük imamlar Ebu Hanife gibi bütün alimler ümmetin içindeki şirke mücadele ettiler. Ta ki günümüze kadar, ta ki Muhammed bin Abdülvahhab rahimehullah'ın zamanına kadar alimler bugün dahi ne yapmışlardır? Bunun mücadelesini veriyorlar. Neyin mücadelesini veriyorlar? Ümmetin içindeki Şirkin arınması için şirkten Müslümanlar uzak kalıp sadece dua ederken, ibadet ederken, tavaf ederken Allah'a tavaf edecek. Sadece Kabe'yi tavaf edecek, Kabe'nin dışında kabirleri tavaf etmeyecek, gidip ölülerden medet istemeyecek, şefaat istemeyecek, şefaati Allah'tan isteyecek, sıkıntılarının giderilmesi için insanlardan istemeyecek. Allah Azze ve Celle'den isteyecek çünkü o ölü'nün ona bir faydası veremez çünkü o ölü artık ölmüştür. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki o seni işitemez. İşitse de senin sıkıntına cevap veremez. Öyleyse diri olan Allah Azze ve Celle'den iste her şeye cevap verebilen. Ve çal Rabbu kum du'oni estejip lekum ve Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin. İşiteyim diye mi? Hayır, icabet edeyim diye. Eğer Rabbine dua edersen, Allah Azze ve Celle'ye dua edersen, Allah Azze ve Celle duanı sadece işitmez, aynı zamanda icabet edeceğini vaadinde bulunuyor. O yüzden... ve وَاَنَّ lillahi لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُمَ اللّٰهِ da Ve mescitler Allah'ın evleridir. O mekanlarda Allah'la beraber hiç kimseye çağırma ama biz yapıyoruz maalesef bugün Türkiye'mizde memleketimizde camilerde Allah'la beraber başkasına yöneleniyor ne yapıyorlar gidiyorlar Eyyubel Ensari'ye rekat namaz kılıyorlar e diyorlar biz Allah'a kılıyoruz ama kabre doğru kılamazsın orada namaz kılamazsın hacı bayramda tavuk kesiyorlar adakta bulunuyorlar dua ederken camide falanın hürmetine bizi bağışla diyorlar Halbuki böyle duaları ehli sünnet, sahabe-i kiram, dört mezhep imamı ve onun talebeleri ve günümüze kadar gelmiş olan bütün ehli sünnet ve cemaat bunun haram ve şirk olduğunu ve büyük günah olduğunu söylediği halde insanlar ısrar ede ede ede ne yapıyorlar? Deve dili hacdan getiriyorlar. Eğer o deve dili sana, eğer deve dili fayda verseydi deve kendini kurtarırdı. Ya o deve fayda verseydi kendini kurtarırdı. Bizim bir arkadaş var geldi sordu hocam at nalı evimi aslayabilir miyim uğur getirsin diye. Attın dedim dört tane nalı var ama kamşı yemekten kendini kurtaramıyor. O dört tane nal takıyor at ama kamşı sırtına yiyor. Sen ise bir nal takacaksın diyorsun bütün evimi kurtarsın evimi korusun. O yüzden değerli kardeşim nerede aklımız? Adam mavi boncuk aslıyor. Diyor bu benim iş yerimi koruyacak. Ya onu alsan büksen kırılır, atsan yere çatlar. Bu kendini koruyamıyor. Nerede aklınız ey Müslümanlar? Size ne oldu? Kafanız nerede? Gözünüz görmüyor mu? Aklınızda düşünmüyor musunuz? O yüzden değerli kardeşim bilmemiz lazım ki İslam tarihinde ilk fırka çıktı. İlk fırka hangisidir? ...harici fırka çıktı... ...ve böylelikle ümmetin bölünmesinde... ...maalesef çok büyük etkenler oldu... ...ve hariciler... ...bir yandan Goya tevhidi yaşamak isterken... ...diğer yandan şirke düştü... ...haricilerin karşısına şia fırkası çıktı... ...ve şia fırkası da Goya... ...dini müdafaa edeyim derken... ...o da şirkin içine düştü... ...şianın karşısına kaderiye fırkası çıktı... O da dini müdafaa edeyim derken görüyoruz ki şirke düştü. Kaderiye'nin karşısına ise mürciye çıktı. Mürciye fırkasının içinde de şirk görüyoruz. Mürciye'nin karşısına cehmiye çıktı. Cehmiye fırkasının da şirke düştüğünü görüyoruz. Onun karşısına mutezile fırkası çıktı ve onun da şirke düştüğünü görüyoruz. Mutezile fırkasının önüne felsefe ...düşüncesi çıktı... ...felsefeciler çıktı... ...Yunan Yunan düşünceli etkenli... ...Müslüman grup çıktı... ...ve onların da şirke düştüğünü görüyoruz... ...onların karşısına eşariler bu sefer çıktı... ...eşarilerin de şirke düştüğünü görüyoruz... ...onun karşısına maturidiler çıktı... ...ve maturidilerin de şirke düştüğünü görüyoruz... ...maturidilerden sonra sufiler çıktı... ...soficilik çıktı... Bu sefer soficiliğin de şirke düştüğünü görüyoruz ve böylelikle kardeşim hep bir fırka diğer fırka'yı getiriyor ve böylelikle hepsi şirke düşüyor. O yüzden hak ehli olan ehli sünnet ve cemaat ise sahabenin emanetini olduğu gibi almış ve şirkin her türlüsünü red etmiştir ve böylelikle Allah Resulünün mucizesi gerçekleşmiştir. Çünkü Aleyhisselatu vesselam bizlere hadis-i şerifte buyuruyor ki Buhari Müslim'de la tezaalu taifetun min ummeti zahirin alel hakki la yedurruhum men khazalhum hatta yati emrulllahi ve hum kedalik. Ve Aleyhisselatu vesselam diyor ki bu kadar fırkalar çıktıktan sonra bir sürü fırka saydık ama muhakkak diyor ümmetimin içinde bir grup olacak. Onlar hak üzere olacaklar. Kimse onlara ne kadar muhalefetlik etseler de azınlık da olsalar onlara kimse zarar veremeyecek ve kıyamete kadar o fırkanın, o grubun olacaktır ve buna da biz ehli Sünnet ve Cemaat Fırkası diyoruz. Ve bu fırsatı Allah Azze ve Celle bak Hristiyanlara vermemiş. Hristiyanların bütün grupları sapıktır. Bir tane sağlam sapık grup kalmamıştır. Yahudilerin bütün fırkaları sapıktır. Ama Allah Azze ve Celle bu dini son din, İslam'ı peygamberinin son peygamber olduğundan dolayı bu ümmete acıdığından dolayı bir fırsat vermiş. Nedir o? Yani ne kadar sapık dünyada Müslüman grupları olsa da muhakkak ehlül hakkı da görebileceksin ve duyabileceksin, işitebileceksin ve doğrularla Müslümanca yaşamak imkanı bulacaksın. Ve ne mutlu ki sizler o ehli sünnet ve cemaatine uyup Bu fırkalardan hiçbirine bağlı değilsiniz Bunu da anladıktan sonra değerli kardeşim Yeni başlık veriyoruz Ve şu soruyu soruyoruz Neden günümüzdeki Müslümanlar şirk koşar? Niçin bir insan şirk yapar? Bunu iyi araştırmamız lazım Eğer bu tespiti iyi yapabilirsek konuşacağımız insana diyebiliriz bak senin şirke düşmenin sebebi şu sebepten dolayıdır ve ona nasıl muamele edeceğimizi biliriz ve onu nasıl tevhide ebedi cehennemden kurtarabiliriz. Bizim amacımız kimseyi cehenneme götürmek değil. İnsanların cehenneme gitmesine değil. Biz rahmet peygamberin ümmetiyiz Aleyhisselat ve selam. Aleyhisselat ve selam her herkesin, herkesin cennete gitmesi için mücadele etmiştir. Bir adam geliyor, ve vesselamın yanına geliyor. Hüneyn savaşında bir vadi dolusu deve, ganimet ele geçirmiş aleyhissalatü vesselam aylarca et yememiş, evinde ateş yanmamış bir gayrimüslim geliyor. Diyor, ne kadar çok deven var deyince peygamberimize aleyhissalatü vesselam dönüyor, ...ve diyor ki hoşuna gitti mi... ...dedi tabi gitti çok güzel... ...al hepsi senin olsun... ...bunun üzerine aleyhissalatü vesselam verdi... ...ve adam müslüman oldu... ...size şimdi soruyorum... ...peygamber aleyhissalatü vesselamın... ...bu adama ihtiyacı var mı... ...yani ümmetine gelse de gelmese peygamber için... ...bir önemiyeti var mı... ...kendisini kurtaracak... ...ama aleyhissalatü vesselam elindeki bulunmuş olan her şeyini... ...o kişiye feda ediyor ki onu cehennem azabından kurtarsın. Cehennem azabından herkesi kurtarmak için her şeyini feda etti. Size şimdi soruyorum. Herkes bu soruyu kendisine cevaplasın. Ben bir insanın ebedi cehennemden kurtulması için ne feda ettim? Aleyhisselatü Vesselam Demir ya bir devede bana bırakı, ben de yiyeyim. Demir hepsini veriyor. Niye veriyor? Adamı cehennemden kurtarmak için. Duyuyor komşusu Yahudinin çocuğu hasta ve ölmek üzere demiyor gebersin gitsin düşmanımın çocuğu bunlar peygamber düşmanıdır bunlar Allah'a her türlü iftira atan lanetlenmiş bir millettir demiyor bilakis kalkıyor ve çocuğa diyor la ilahe illallahı kabul et telaffuz et iman et ki ahirette sana yardımcı olabileyim diye Allah katında sana yardım edebileyim diyerekten bunun üzerine çocuk babasına bakıyor, babası ise müsaade ediyor. Diyor kabul et, peygamberin teklifini kabul et ve çocuk Müslüman oluyor ve şehadeti söyledikten sonra da ölüyor. Ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamd ediyor, şükür ediyor. Diyor elhamdülillah bir kişiyi daha cehennem azabından kurtardık. Bu mücadelemiz olması lazım, bu bizim peygamberimizi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geldiklerinde yarısı bunlara lanet et dediği zaman diyor ki ben lanetçi olarak gönderilmedim. Ben rahmet peygamberiyim. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki وَمَا illa rahmeten lil لِلْعَالَمِينَ Alemlere seni biz muhakkak ne olarak gönderdik? Rahmet olarak gönderdik. Yani alemlere rahmet ne demektir biliyor musunuz? Dünyada yaşayan her şeye rahmet edendir her şeye, kafire de peygamberimiz merhamet eder, münafıga da merhamet eder ve mümine de merhamet eder bazıları zanneder ki peygamberin rahmeti sadece müminleredir hayır, peygamber aleyhissalatü vesselamın rahmeti her şeyedir, nebatadır hayvanlaradır, ağaçlaradır aynı zamanda kafiredir aynı zamanda kimleredir, aynı zamanda münafıklardır aynı zamanda müminleredir ve bize sorsalar, hadi müminleri anladık. Peygamberimiz rahmet peygamberidir. Kafirlere nasıl merhameti olur? Münafığa nasıl merhameti olur? Dediğimiz zaman ne diyoruz? Diyoruz ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem... ...yaşadığı müddetçe, onlara dini tebliğ etmediği müddetçe... ...Allah'ın azabı onlara inmiyor. Bu da rahmettir. Eskiden bir peygamber bir kavme gittiği zaman... Diyordu Allah'a iman edin, etmeyeceğiz. Hemen semadan azap geliyordu. Ama aleyhissalatü vesselam rahmet peygamberi olduğundan dolayı bak bugün bile kafirler yaşayabiliyor. Ve başlarına bir felaket gelmiyor. Sema üzerlerine düşmüyor. Eğer diğer peygamberlerin zamanında yaşasalardı bugün biz belki yeryüze kafir göremeyecek. Tek Müslümanlar kalacaktı. Ama Allah... Hazreti Muhammed'i rahmet peygamberi olarak gönderdiğinden dolayı kafirin ömrü var uzatmış Allah Azze ve Celle belki tövbe eder belki doğruluğu bulup hak yoluna döner diye Allah Azze ve Celle ona uzun bir fırsat vermiş eski kafirlere böyle bir fırsat verilmemişti eski ümmetlere inkar eden topluluklara böyle fırsat yoktu bir yatarlardı birden farklı çok güçlü bir ses gelip Hepsini yataklarında ölüm yakalardı. Ama bugün bak kafir emin. Geliyor hatta ülkemizde bile dolaşıyor. Gidiyor her yerde alışveriş yapabilir ve yer onu batıracağından korkmuyor. Bu da peygamberin rahmetidir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve sonra Müslümanların var olması yüzünden yaşıyorsunuz. Çünkü bilin ki ne zaman yeryüzünde Müslüman kalmadı kıyamet kopacaktır. O halbuki o yüzden kafirler halbuki Müslümanları koruma altına alması lazım. Ne nasıl milli park yapıyorlar? Sakın bu kuşlar ölmesin, sakın bu ağaçlar yok olmasın. Yoksa işte doğal felaketler olacak. Halbuki Müslüman yaşamasa gerçek felaket o zaman başınıza gelecek. O yüzden nasıl Müslümanları öldürebiliyorsunuz? Bilin ki ne zaman yeryüzünde Müslüman kalmadı ayla güneş birbirine çarpacak yıldızlar yağmur tanesi gibi dünyanın üzerine düşecek. O yüzden Allah'ın rahmetidir bu kafirlere. Niye? Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vermiş olduğu özelliklerin en büyük özelliklerindedir. Münafığın özelliği nedir? Münafıga rahmeti nedir? Ona da müsaade etmiştir arasında yaşamayı. Halbuki normalde diğer peygamberler münafı arasında yaşatmamıştır. Hemen yok edilmiştir. Ama peygamber aleyhissalatü vesselam rahmet peygamberi olduğundan dolayı bir insan münafık da olsa Müslümanlar içinde yaşayabiliyor. Müslümanca gözüktüğü müddetçe alışveriş de yapıyor. Efendim istediği gibi mal alıyor, satıyor ve ona kimse dokunmuyor. Bu da ona bir rahmettir. Yaşama fırsatıdır. Bu fırsatı sadece İslam dini bizim peygamberimiz aleyhissalatü vesselama vermiştir. O yüzden bu bu ümmetin içinde mutlaka bir grup olacak. Allah'a şirk koşmadan, yalnızca ona kulluk eden ve onun emirlerine sımsıkı sarılıp, kıyamet gününü bekleyen bir grup insanın her zaman var olacağını, Peygamber aleyhissalatü vesselam bildiriyor. Ve bu da bizim için büyük bir fırsattır. Büyük bir imkandır doğruları bulup, tevhidçe Allah'ın istemiş olduğu şekilde kulluk yaparak yaşamaktır. Ve şimdi geliyoruz, dedik ya neden insanlar şirk yapar? Bu çok önemlidir. Teşhisi iyi koymamız lazım. Çünkü bizler hepimiz birer davetçiyiz. Konuşacağımız insanın hastalığının sebebini bilmemiz lazım. Her hastalığın bir sebebi vardır. Kalp hastalığının bir sebebi vardır. Bir insan şeker hastasıysa onun bir illeti vardır, bir sebebi vardır. Eğer bir insan kendini bir hastalığa vermişse onun mutlaka bir sebebi vardır. Şirk de bir hastalıktır. Kalp hastasıdır. Şirk maneviyatta bir kalp hastası insandır. O yüzden o insanın şirke neden düştüğünü araştıracağız ve inşallah anlatmaya çalışacağız. Birinci en büyük sebep değerli kardeşlerim sevgide aşırı gitmekten dolayı bu oluyor. İnsanlar, Müslümanlarımız bugün şirke düşmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi insanlar sevgi de aşırı gidiyor. Bir çocuk babasını tabii ki sevecek. Bir adam hanımını tabii ki sevecek. Bir lider tabii ki topluluğunu sevecek. Bir topluluk tabii ki liderini sevecek. Ama bu sevgi de aşırı gidemeyiz bu sevgide eğer kendimiz kör bir aşk yaparsak, kişi Allah Azze ve Celle ile beraber başkasına tapmış olur, ulaştırmış olur. O yüzden aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, لَا تَجْعَلُوا دُعَا الرَّسُولُ بَيْنَكُمْ كَدُّٓا عِبَادُكُمْ بَعْضًا buyurduğu gibi. Ne demektir bu? Yani kendi aranızda sesinizi yükselttiğiniz gibi çağırdığınız gibi kendinizi peygamberin yanında da sesinizi yükseltmeyin peygambere saygı gerekir alime saygı gösteririz niçin? çünkü alimler peygamberlerin varisidir baba çocuk babasına saygı gösterir ama bu sevgi aşırıya gidemez körce bir sevgi olamaz onun sevgisinin haddini açıp saçmalayaraktan ona artık vasıflar veremez ve bu bugün oluyor ve Nuh kavminin helak oluş sebebi o insanlar ne yaptılar? Salih insanları sevdiler, sevdiler, sevdiler sonra onları ilahlaştırdılar. Hayır sevgimiz bir insanı ilahlaştırmaması lazım. Her insan hata yapabilir. Her insan hata edebilir. O yüzden Allah Azze ve Celle bize insan hatasını gösteriyor. Niçin gösteriyor? Çünkü bil ki ey insan bu ilah değildir. Senin gözünde büyütmüş olduğun alim. Gözünde büyütmüş olduğun kişi bak hatalar yapıyor. Bak kalkıp maltada dolaşıyor. Bak falan şu günahı işliyor. Bak falan meyhanede yakalandı. İşte falan yerde şunu yaptı diye gösteriyor. Niye gösterir bunu? Çünkü sevgide aşırı gitme. Herkesi Allah Azze ve Celle hata ettirecek. Herkesi hata ettiriyor ki diğer insan görsün onun da onun gibi bir beşer olduğunu Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ın hatasız olduğunu zannettiler ve ne yaptılar? Onu ilah edindiler. Annesini ilah edindiler. O yüzden Allah Kur'an-ı Kerim'de en basit cevap veriyor. İsa'nın ilah olmadığının en basit cevabı nedir? Kur'an-ı Kerim veriyor. İkisi de annesi de İsa da yemek yiyorlar diyor. Eğer ilah olan yemeğe ihtiyacı olur mu? Yemek yiyen tuvalete ihtiyacı vardır. Haşa ilahın hiç tuvalet ihtiyacı olabilir mi? Bir şey birisine ihtiyaçlıysa onun ilahlık vasfı olamaz. E bu bir adam şeyhini ilah gibi görür. Ya o da senin gibi uykuyu uyuyor. O da senin gibi hasta oluyor. Sana şifa veriyor ama kendi hastalığını indiremiyor. Nasıl diyebilirsin ondan ben şifayı buluyorum. Ya onun ateşi 38 derece olsa o şeyh 37'ye düşüremiyor ya. O yüzden değerli kardeşim sevgimizde aşırı gitmeyeceğiz bize Allah'ın kitabını öğretir peygamberin sünnetini öğretirse ona ondan saygımız vardır ama kalkıp ona biz ruku secde etmeyiz namazda durduğumuz gibi onun huzurunda durmayız ona secde etmeyiz onun elini ayağını öpmek için uğraşmayız ona müslüman hukukumuz anca veririz peygamber aleyhissalatü vesselamın öğretmiş olduğu şekilde ama kalkıp onun resimlerini aslamayız bugün maalesef Kadınlar belirli şeyhlerin bugün cüzdanlarında resimlerini taşıyorlar. Ve bu da haramdır. Ve erkekler de kocalar da hanımına bunu müsaade ediyor. Ben de diyorum ki bari daha güzel erkek resmi müsaade et. Bari o çirkin adamı koyacağını, yaşlı bir adamın resmini taşıyacağına, bırak güzel yakışıklı bir oğlanın resmini taşısın. O da haram, o da haram. Sen bir yabancı erkeğin resmini nasıl hanımın cüzdanında taşımasına müsaade edersin? Ve buna da dil adına müsaade edersin. Ve daha kötüsü acı tarafı bu bir haramdır. Acı tarafı sıkıştığı zaman da o resimden yardım istemesi. Euzu billah. Nerede aklınız sizin ya? Sizin aklınız nerede ya? Hiçbir düşünmüyorsunuz. Böyle bir şey olsaydı peygamberimiz bize bunu yaptırırdı. O yüzden bunlar dedi ki hep sapık fırkalar dinde olmayan şeyleri dinde varmış gibi gösterip insanları aldatıyorlar o yüzden mutlaka her asırda bir grup olacağım onların söylemiş olduğunun yanlış olduğunu dalalet olduğunu mutlaka söyleyecek ha insanlar kabul eder kabul etmez o onların şeyidir ama bizim üzerimize düşen <gülüyor> sana düşen görev hakkı söylemektir Allah'ın dinini tebliğ etmektir Hidayet bizim elimizde değil Bazıları bize diyor ki hocam dua et sakal bırakayım evet. Diyorum ki bu şirktir Diyor ki hocam dua et inşallah sakal bırakayım Sakal seni elinde mi ki sen bırakacaksın Sakalın kökü Allah'ın elinde Allah'a dua et ki sana hidayet versin Zannediyor ki sakal onun elinde Bu sakal senin izninle mi çıkıyor Bu sakal senin izninle çıkmıyor ki Bu sakal Allah'ın elinde Sen Allah'a karşı haram işliyorsun ben neyine dua Senin elinde mi ki sakalı bırakma? Sakalı bırakan tohumu yeryüzüne toprağın altına çıkartan kimdir? Allah'tır. O yüzden peygamberimiz diyor ki sakalınızı bırakın diyor. Demiyor ekin. Biz sakalı biz ekmedik ki. Sakalı bırakın diyor. Bırakınla bizim Türkcemize tercüme ederken yanlış tercüme etmişler. Yani insanlar kazımasın anlıyorlar. Halbuki peygamber demek istediği terk et, bırak diyor sakal sakal sen elinde değil Allah'ındır kökü Allah'ın elinde o istediğine veriyor yani sen elinde mi ki bunu diyorsun hocam bana dua et de kesmeyin o yüzden değerli kardeşim dini doğru anlamamız lazım dini yanlış anlarsak şirkin içine düşmüş oluruz ve şirkin içine düşenler de Allah korusun ölüm ona geldiğinde tövbe etmeden ölürse ebedi cehennemliktir o yüzden Allah'ın dinini iyi anlamamız lazım. O yüzden değerli kardeşim Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'in Nisa 64'te buyuruyor ki <gülüyor> Biz diyor peygamberleri bir şey için gönderdik. Allah'a itaat etsinler diye. Peygamberlerin amacı insanlara bir şey öğretecek. Neyi öğretecek? Ey insanlar Allah'a kulluk edeceksin. Bunu öğretmeleri için diyor biz peygamber gönderdik. Ama bugün din imamı diye geçinenler insanlara kendisine itaati öğretiyor. Bana itaat edeceksin, bana saygı olacaksın, bana getireceksin. Allah Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Allah'a itaati öğretecek. Kim bir insan Allah'a itaati öğretmiyorsa kendisine karşı nasıl oturulacağını kendisine karşı nasıl konuşacağını öğretiyorsa o insan tehlikeli bir insandır. Niye? Çünkü aleyhissalatü vesselam sahabesine bunu öğretmemiştir. Allah'a kulluğu öğretmiştir. Şirksiz bir ibadeti insanlara öğretmiştir. O yüzden değerli kardeşim bugün öyle kitaplar piyasaya çıkarttılar ki aşırı sevgiden dolayı, şeyhe aşırı sevgiden dolayı diyorlar ki sakın ha niçin dahi söyleyemezsin şeyhe neden diye sorma hakkın yok şeyhe diyemezsin şeyh ne dese kabul edeceksin lima neden diye sorursan helak olursun böyle insanları aldatmışlar korkutuyorlar halbuki biliyoruz ki İbrahim aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de Allah'a soruyor ya Rabbi neden böyle soruyor bir insan da nasıl oluyor da insana yasak ediyor soramazsın ben ne desem o olacak ya sen kimsin sen insansın peygamber misin sen melek misin de biz senin her lafını kesinlikle kabul edeceğiz o yüzden değerli kardeşim bu en büyük sebeptir insanların şirke düşmesi o yüzden insanlara ölçülü sevgiyi öğreteceğiz İnsanlara ölçülü sevmeyi öğreteceğiz ki bu şirk belasından kurtulmuş olsun ikinci olay ise ikinci insanların şirke düşmesinin sebebi cehaletlerindendir Bugün insanlar eğer şirk koşuyorsa bilin ki din hakkında cahil olduklarından dolayıdır. Dinde cehalet en kötü şeydir. Niçin? Çünkü cahil Allah hakkında bilmeden konuşur ama doğru olduğunu zanneder. Ve bugün caddelerde görüyoruz, dükkanlarda görüyoruz, evlerde görüyoruz, merasimlerde görüyoruz. Adam diyor Allah böyle demiş Kur'an'da. Ya nerede demiş? Peygamber böyle anlatmış ya nerede anlatmış? İşte peygamber falan böyle yapmış. Hep cehaletçe konuşmak, aslı olmayan rivayetlerle, iftiralarla Allah'ın dinine iftira ediyoruz. Niye? Çünkü cahilce konuşuyoruz. Halbuki bir Müslüman diline taş bağlaması lazım. Sahabe-i kiram konuşurken diline taş koyarmış. İstediğini istediği gibi konuşmazmış. Bugün adam istediği gibi istediğini konuşuyor. Acaba Allah'ın bu hoşuna gidecek mi? Ya acaba konuştuğum doğru mu? iftira mı? Allah razı olacak mı bu sözden? Düşünmeden Allah hakkında her şeyi anlatıyor ve de kendini haklı görüyor. O yüzden Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, şeytanın en büyük hilelerinden birisi de وَاَنْ تَقُولُ al اللّٰهِ مَا لَتَعْلَمُونَ Allah hakkında sizlere bilmediğiniz şeyleri söylettirir. Günah işlemeniz için ...yalan konuşmanız için... ...cahilce konuşmanız için... ...ne yapar? Allah hakkında konuşur ve bu sefer şirke düşer. İşte bizim şeyh Allah'la konuşuyor. Ya sen bunu nereden biliyorsun? Nasıl cahilce olabilirsin? İşte falan zat... ...Allah'tan şunu istemiş... ...Allah da ona böyle böyle cevap vermiş. Ya nereden aldın bu haberi sen? Hangi ayette bunu söylüyor? Hangi peygamber bunu söylemiş? Hangi sahabe bunu rivayet etmiş... O yüzden din hakkında bir şey söylemeden önce sormamız lazım. Ya böyle bir şey konuşabilir miyim? Allah'ın dini hakkında ne konuşabilirim, ne konuşamam öğrenmem lazım. Niçin? Eğer öğrenmesem şirke düşebilirim. Çünkü cahilce söylemek nedir? Çok tehlikelidir. O yüzden biz araştırdık. Neden insanlar cahildir? Bu da çok önemli. Yani insan cahil dedik ya... Ama neden bir insan cahildir? Bir insan neden cahil olur? Birincisi ya ahi, En büyük sebeplerden üç tane sebep görüyoruz. İnsanların cahil kalması... 70 milyon insanın... Şirki, tevhidi tanımadan yaşaması... Ve Goya Müslümanın diye iddia etmesi... Cahilce bir İslam'ın yaşamasının sebebine baksak... Üç sebep görüyoruz. Birinci sebep nedir? Din alimlerinin susması... İnsanların şirkini gördüğü halde Ya ben zaten bunları anlatamam Bunlar zaten beni dinlemiyor diye Adamın yanında şirk yapıyorlar ve susuyor Halbuki her din görevlisi Her müslüman alim insanların dinini bozan Halleri insanlara söylemesi lazım Her hutbede Kardeşim kabirlerden yardım istemeyin Topraktan deve dilinden Nazar boncuğundan Atnalından medet umulmaz Bu senin dinini namazını bozuyor Haccın kabul olmuyor, zekatın kabul olmayacak. Şirk üzere ölürsen ebedi cehennemdesin diye, tövbe etmeden ölürsen ebedi cehennemliksin diye insanlara anlatması lazım. Ama maalesef anlatmıyor. Sustuğundan dolayı da insanlarımız cahil kalıyor. İkinci sebep nedir? Niçin insanlar cahil kalır? Çünkü alimleri tenezzül etmiyor. Din ehline gidip de sormuyor. Diyor ben de biliyorum ben de yapıyorum, ben de işittim diyerekten doğrularla araştırmıyor. İlim ehline gidip doğruları öğrenmiyor. Ya hocam bana böyle böyle diyorlar, şunu gidip şurada kes diyorlar. Git falandan medet um diyorlar. Bunun aslı var mı? Kur'an'da böyle bir ayet var mı? Hadis var mı? Sormuyor. Yapıyor, Allah kabul etsin. Etmese de önemli değil deyip ne yapıyor? Goya bir din yaşadığını zannediyor. Bu da en büyük problemlerden cehalet kalmasının sebebidir. Üçüncü sebep nedir? Üçüncü sebep yanlış kişilerin bidat ehlinin belirli makamları işgal etmesidir. Çünkü ilk defa İslam tarihinde 1400 senelik İslam tarihinde bidat ehli önemli mercihleri işgal etmiştir. Fetva makamlarını işgal etmişler televizyonu ele geçirmişler. Belirli mercihleri, gazeteleri ellerinde tuttuğundan dolayı insanların cahil kalmalarına ve yokta yanlış amel etmelerine reklam yapıyorlar. Reklam yapıyorlar ve böylelikçe insanlar da cahil kalıyor. O yüzden bu cehaleti gidermek mecburiyetindeyiz. Üçüncü sebep nedir? Niçin insanlar şirk yapar? Üçüncü sebep ise arkadaşlar, hevaya uymak hevasına uyan insan şirket çok çabuk düşer niye çünkü heva insanı Allah'tan uzaklaştırır nefis kendisini ilah diye gösterir o yüzden değerli kardeşim hevamıza uymamamız lazım Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَدَاءُ السَّلَى وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتٍ ve diyor onlardan sonra bir topluluk geldi Allah Azze ve Celle Kur'an'da diyor ki Meryem Suresinde ve o topluluktan sonra bir topluluk geldi namazı zayi ettiler ve bir de heveslerine şehvetlerine uydular. Sonuç ne olacak ya Rabbi? Sonucu da Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor Fesuvfe yelgavne gayye muhakkak ki bu topluluk böyle vasıfta bulunanlar ahiret günü hüsnana uğrayacaktır. Hüsran nedir? Cehennemdir Allah korusun. O yüzden değerli kardeşim şehvet kişiyi cehenneme götüreceğini Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor. Ve yine Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle Maide suresinde buyurduğu gibi Kullemâ câehum rasûlum bimâ lâ tehvâ enfusehum fariqan kezzebu ve ferîkan Çok önemlidir bu. Allah Azze ve Celle diyor ki her seferinde bir elçi geldiğinde topluluğa uyardığı zaman, tevhide çağırdığı zaman, şirkten uyardığı zaman ne yaptı o topluluk? Dedi ki bu senin söylediğin bizim nefsimize uymuyor. Şehvetimize kalbimizin istediği sözleri söylemiyorsun, hoşuma gitmiyor. Ben şeyhe tapmayı daha çok seviyorum. Şeyhin kapısında kul köle olmak benim için daha faziletlidir. Sen ise diyorsun ki sırf Allah'a kulluk et. Şeyhe kulluk etme Bu da benim hoşuma gitmiyor O yüzden ne yapıyorlar Ya inkar ediyorlar Diyorlar sen yalancısın Veyahut da ne diyorlar Öldürmeye çalışıyorlar Allah bunu Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin başına gelmiş Peygamberler kavme gidiyor ki Diyor ki ya şuna tapmayın Bu bir sizin gibi insan Şu hayvana tapmayın Şu ağaca tapmayın şu güneşe tapmayın Bu bir mahluk Bunları yaratan Allah'tan isteyin bunlar hepsi bağımlıdır ama Allah ise bağımsızdır Allah'ın kudreti her şey yeter dediği halde ne yaptılar dediler ki sen anlattığın bizim ekonomiye ters bizim çıkarlarımıza ters biz o zaman müritlerden bir şey kazanamayacağız paramız olmayacak bu sefer ne yaptılar Hevers, hevalarına hoş gelmediğinden dolayı o peygamberleri inkar ettiler inkar ettikleri gibi de kalmadı bir kısmını da Öldürmeye teşebbüs ettiler. O yüzden aleyhissalatü vesselam hadisinde buyuruyor ki Üç kişi helak olmuştur. Üç kişi mutlaka helak olmuştur. Nedir o üç kişiden? Bir diyor, değerli kardeşim cimri olan. Bir cimri olan. iki kendi nefsini beğenen. Üç, şehvetine uyan bu üç kısım insan mutlaka helaktır yani kendi kendini bitiriyor o yüzden bir insan sana diyorsa arkadaş Allah'ın emrine uy Kur'an'a göre Müslüman ol falana filana göre Müslüman olma peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a yapmış olduğu şekilde kulluk yap dediği zaman niçin kabul etmiyorsun nedir seni rahatsız eden demen lazım ki ya doğru Allah razı olsun ben bunu böyle anlamamıştım şimdi anladım elhamdülillah böyle yapacağım diyeceği yerde sen yani bizim şeyhi inkar mı ediyorsun sen bu musun sen bu musun deyip adam şehvetine uyuyor hevasına uyuyor hevasına hoş gelmeyeni ne yapıyor reddediyor halbuki rivayetlerde geçtiği gibi ne kadar senedi hakkında zayıf da denirse mana olarak doğrudur hevamız benim getirdiğime uymadığı müddetçe iman etmiş olamazsınız diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o yüzden her şeyimizi ona göre yapmamız lazım Muhammedun Resulullah diyoruz Muhammed Allah'ın Allah elçisidir onu itiraf ediyorsak o zaman onun gibi onun emirlerine uyacağız onun yasaklarından uzak duracağız onun vermiş olduğu bütün haberleri tasdik edeceğiz ve dördüncüsü de Allah'a yalnızca onun göstermiş olduğu şekilde kulluk yapacağız başka türlü değil Allah azze ve celle kulluk yapacaksak namaz kılacaksak oruç tutacaksak zekat vereceksek onun göstermiş olduğu şekilde yapacağız İnancımızı da itikadımızı da onun öğretmiş olduğu şekilde yapmamız gerekiyor dördüncü sebep dördüncü sebep bir insan neden şirk yapar sebeplerinden bir tanesi de kibirdir Adam kibirinden dolayı şirkaya düşer. Ve bunu en canlı öne, öne, önererek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o yüzden Müslim hadisinde buyurduğu gibi kimde zerre kadar kibir varsa cennete giremeyecek. Çünkü kibir insanları kör eder. Doğrulardan uzak tutar. Der ki ya ben daha iyiyim. O yüzden ya ben bu adamın lafına mı inanacağım? Ben daha üstünüm. Ben 5 üniversite bitir, bitirmişim diyerekten ne yapar? Karşı taraftakini küçümser. Karşı tarafın getirmiş olduğu ayet, hadise kulak vermez. Niye? Çünkü kibri müsaade etmiyor. Bunu aynısını Firavun yapıyor. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor. Firavun'un kibrine bakın. Musa Aleyhisselam saraya giriyor ve o Harun Aleyhisselam'la beraber ve Firavun'a Allah'ı anlatıyor. Tevhidi anlatıyor. Allah'a kulluğun önemiyetini anlatıyor. Bunun üzerine Firavun Tahtından kalkıyor ve kavmine dönüyor ve ayet anlatıyor Allah Azze ve Celle Kur'anında buyuruyor ki: "Ya kovm, eli li mulku Misra, wa hadhi el anhar min tahti Bunun üzerine Kur'an'ı Kerim'de geçiyor. Firavun ayara kalktı. Bu kadar nasihat, bu kadar mucizeleri gösterdikten sonra. Kalktı ağa dedi ki El kavmim... ...bu mülk benim değil mi? Mısır benim... ...görmüyor musunuz benim nehirler... ...ayağımın altından akıyor... ...ben bundan daha güçlüyüm... ...ben zengin adamım... ...bu ise sıradan birisi diyerekten... kibrine yaptı? Onun şirkte kalmasına sebep oldu... ...o yüzden insana bakmamız lazım... ...bir insan şirk yapıyorsa... ...kibrinden yapıyorsa dememiz lazım... ...bak kardeş sen... ...kibrinden dolayı doğruları kabul etmiyorsun... ...kibirle ölen... ...asla cennete giremeyecek diyerekten... ...uyarmamız lazım. Ve yine değerli kardeşim... ...beşinci sebep ise... ...insanlar neden şirk yapar? Çünkü derler ki... ...biz böyle öğrendik, böyle devam edeceğiz. Babalarımız bize böyle öğretti... ...ecdadımızdan böyle geldi... ...o yüzden böyle kalacağız. Bu da çok tehlikeli bir cevaptır. Kişinin şirkte kalmasına en büyük sebeplerden bir tanesidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in Zuhruf Suresinin 23. ayetinde Allah Azze ve Celle böyle insanlardan bize haber verir. Bunlara peygamberler tevhidi anlattığı zaman, şirkten uyardığı zaman onlar ne demişler? اِنَّا وَجَدْنَا اَبَاءَنَا عَلَىٰ اُمَّةٍ وَاِنَّا ala اَثَارِهِمْ muktedun. Yani biz babalarımızı böyle bulduk. Ve biz bu yolu değiştirmeyiz. Aynen böyle devam kalacağız. Madem onlar şirk de yapmışsa biz de böyle devam gideceğiz diye cevap vermişler. Halbuki bir Müslüman, akıllı bir insan ne yapması lazım? Sorması lazım ki ne nedir bizim yapmış olduğumuz şirk? İspatın nedir? Eğer o da ispat getiriyorsa, ayet, hadis okuyorsa kabul etmesi lazım. Ve demesi lazım ki Allah babama geçmişlerimize rahmet etsin. Allah onları affetsin, İnşallah bunu bilerek yapmadılar. Ama kalkıp, körü körüne ya benim babam hacıdı, hocadı işte o şirk yapmaz. Onlar yani yanlış mı yaptı diyerekten tartışmalar sadece insanın şirkte devam kalmasına bir sebeptir ve bu da tehlikelidir. Niçin? Çünkü senin canın çok kıymetlidir. Kimse senin canın kadar kıymetli değildir. Herkesin canı kendisi için en kıymetlidir. Ne kadar cenazeye de gitsen çocuğun için ağlasan baban için ağlasan deseler ki o zaman hadi değiştirelim yerlerinizi kimse kabul etmez. Herkes der ki yok tamam öldü ama ben yaşamak istiyorum. Kimse değişmez. O yüzden değerli kardeşim senin canın çok kıymetlidir. Bu kıymetli canını başkası için helak etme. Çünkü bir daha dünyaya geri dönme fırsatın olmayacak. Allah Kur'an'ında diyor ki biz sizi yarattık bir kere öleceksin, sonra dirileceksin ve bir daha ölüm yok. Bir daha ölüm olmayacak. Ahiret günü Allah'ın huzurunda durduğun zaman niçin şirk koştun? E Rabbi babamdan böyle görmüştüm, beni geri gönder düzelteyim dediğin zaman geri dönüş imkanı olmayacak. O yüzden değerli kardeşim şu günlerin çok kıymetlidir. Sen ne Hasan için yaşıyorsun ne Mehmet için yaşıyorsun. Sen Allah için yaşamaya çalış. Allah'ın rızasını kazanmak için yaşa Onu yaşayabilmen için de Araştırman lazım Allah benden ne istiyor Göndermiş olduğu kitabın konusu nedir Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle Benden ne istiyor Peygamberin Risalesi neydi Allah kulluğun manası nedir Ne zaman bana La ilahe illallah fayda verecek Ve hangi davranışlarımla Müslümanlığımı bozuyorum Bunu öğrenmemiz lazım ama babamdan böyle öğrendim biz Türk'üz yok biz Arab'ız biz Kürdüz, biz falan ırkız biz değiştirmeyiz biz en iyi biliyoruz en temiz İslam'ı biz yaşıyoruz diyenler sadece şirkte devam kalmalarına bir sebep yapıyorlar başka bir şey olmuyor ve yine değerli kardeşim altıncı sebep niçin insanlar şirk yapar çünkü şeytan onlara tuzak yapar da o yüzden şeytan Onlara tuzaklar kurar. Ve Allah Azze ve Celle bunu Bakara Suresinin 213. Ayetinde bize açıklar. Kânen nâs-u ummeten vâhideten İnsanlar tek bir ümmetti. Febeâsallâhun nebiyyîne mubeşşirîne ve mundirîn. Bunun üzerine Allah elçiler gönderdi. Uyarıcılar ve müjdeleyiciler. Ama bu ayetin bir bölümünü çoğu insan anlayamıyor. Allah diyor ki önce insanlar tek din üzereydi ne demek tek din üzere yani hepsi müslümandı tevhid üzeredi Adem aleyhisselamdan Nuh kavmine kadar bin sene insanlar hepsi la ilahe illallahı yaşıyorlardı ve şirk koşmuyorlardı sonra şeytan tuzaklar hazırladı ve insanlar şirke düştü bunun üzerine Allah da peygamberleri gönderdi müjdeleyici peygamberler ve aynı zamanda uyarıcılar neydi müjde Tevhide geri dön, cennete gireceksin, şirkte kalırsan ebedi cehennemdesin diyerekten insanları uyardılar. O yüzden değerli kardeşim, bil ki şeytan ömrümüzden uzun. Şeytanın tecrübesi bizden fazla. Adem aleyhisselamın yaratılışından beri ta kıyamete kadar bunun işi gücü oturup tuzaklar hazırlamaktır. Denemeyiz biz, onun deneme tahtasıyız. Diyor ki ben bu adamda deneyeceğim. Başarılı olmasam çocuğunda olurum. Onun çocuğunda başarılı olmasam onun torununda olurum. Onun torununda olurum. vakti var. Ama bizim vaktimiz kısıtlı. O yüzden değerli kardeşim şeytanın tuzağına düşmemek için kendimizi korumamız lazım. Ve dinimizi doğru öğrenmemiz lazım. Ve insanlara da şeytanın tuzaklarını anlatmamız lazım. Ama öldükten sonra senin torununa gelip şirki çağırsa Kabirden bağıramazsın. Oğlum dinleme onu o yalan söylür o şeytandır diye. Sana Allah Azze ve Celle öyle bir güç yetki vermemiş. O yüzden herkes şeytanın hilelerini bilmesi lazım. Ve şeytanın en büyük hilesi ve asıl hedefi bir tane şeydir. O da nedir? Kendisiyle herkesi ebedi cehenneme götürmektir. Ebedi cehenneme götürmesi için de ne yaptırması lazım? İnsana şirk koşturması lazım insana şirk koşturacağım ve şirk üzere öldürttürecek ki onu kendisiyle beraber götürsün. Yedinci sebebisi arkadaşlar insanların şirke düşmesinin sebebi uydurma hadislere ve yalan masallara inandıklarından dolayı şirke düşmüşlerdir. Adam bir bakıyorsun tarikatta falan cemaat falan grup bir sürü şirkler var niçin var? adam ondan sonra diyor bizde de hadisler var bizde de işte Hazreti Ebubekir'e kadar silsilemiz var işte Hazreti Ali'ye kadar dayanıyor hep uydurma aslı yok kim bunu ispatlayacak? nereden bu geliyor? bu silsile Kur'an-ı Kerim'de mi geçmiş? nereden gelmiş bu? sana sorsam dört neslini say sayamıyorsun ama tarikatının affedersen taşşaya kadar sayıyorsun halbuki tarih kitaplarında sahabe zamanında ne senin tarikatın ismi vardı ne de kitaplarda geçiyor. O yüzden uydurma rivayetler, yalan masallarla insanları şirke düşürüyorlar. En basit örnek mesela ne diyorlar? İza tehayyertü'l-umur <gülüyor> fe'aleykum bi ashabil kubur. Eğer bir konuda anlaşamadığınız zaman yani iki Müslüman anlaşamıyorlar. Bunu nerede çözecekler? Diyor ki gidin kabir ehline sorun. Yani ölüye diyeceğiz ki sen karar ver. Yani bu nerede akıl ya? Yani bir akıl bunu sen kalkıp doktor anlatsan seni tumanhaneye gönderir. Adam kalkıyor kemiği elinde tutuyor. Diyor ki beni kurtar bana Mercedes ver. Kemiğe diyor ki o kabirdeki adam kemik olmuş. Allah Kur'an'ında diyor. Kemik olacak toprak haline çevireceğim diyor. Eline bir kemik alsan. Ve desen ki çarşının, meydanın ortasında bana Mercedes ver, bana yağmur ver, benim sıkıntımı gider, seni nereye götürürler? He? Tumarhaneye götürürler. He bugün dört bin tane ziyaret yeri var burada. Bu ülkede bugün dört bin yerde ziyaret bu insanlar ne yapıyor orada? Kalkıma diyor üniversite sınavımı geçeyim. Ya sen üniversite mi okuyorsun, tımarhanelik misin? bir üniversiteli olarak akıllı insan olarak nasıl bir kemiği elinde tutup diyorsun ki bana üniversitemde yardımcı ol adam gitmiş oğlumu askerden sağ selamet getir kemiğe diyorsun ya subhanallah nerede aklın senin niçin çünkü biz hep böyle uydurma hadisler anlatmışlardı o yüzden işte falan ruh var o gelip seni kurtaracak falan zat varmış rüyanda gelip sana böyle gösterecek Televizyonlarda işte beyaz en tarihi gidiyor, anlatıyor. Sırlar dünyası, şirler dünyasına dönüyor. O yüzden değerli kardeşim, uyanmamız lazım. Böyle yalan masallarla, yalan hadislerle bilelim ki peygambere iftira atıyoruz ve peygamberimiz diyor ki "Men kezzebe alayya mutamiden falyatabawa maqadu min Kim benim adımda yalan uydurursa, işte bende silsile Ebu Bekir var. Ali var, falan kabir var diyorsa, yerini ateşte hazırlasın diyor. Kim benim hakkımda yalan konuşuyorsa, benim adıma konuşuyorsa, benim söylemediğimi söylemişim gibi gösteriyorsa, yerini ateşte hazırlasın diyor. O yüzden İmam Ebu Hanife Rahimehullah bir hadis almak için adam yalan söylüyor diyor, Ondan hadis almıyor. Ama bugün adam oturduğu yerde hadis üretiyor, kitap yazmış. Hadis üretirim diyor. İnsanlar am dine yaklaşsın diye peygamber adına yalan söylüyor. Ve insanlar da şirke düşüyor. O yüzden bir tane daha uydurma hadis daha söyleyeyim de bilin. Diyor ki: "Velau ahsana ahadukum zannahu bi hajarin lenafahu Allahu bihi." diyor. Diyor ki eğer bir insan taşı, bir taş parçasından medet umarsa Allah ona o taşı medet olarak yardımcı edecek. İftiraya bakın şirke bakın Ve o yüzden insanlar bugün hacca Giddiğinizce arkadaşına Tembih ediyor bana baki mezarlığından Taş getir uhud şehitliğinden Bana taş getir Niye o taşı evime koyacağım Ve o taştan medet isteyeceğim Ve böylelikle sıkıntılarım gidilecek Bunları uydurma hadislerle insanlara anlatıyorlar Ve gerçekten Mekke'de sohbet verirken Medine'de diyanet işlerinde sohbet verirken ...hacılar geldi... ...ve bize çanta çanta... ...şeyi gösterdi... ...taşları gösterdi... ...hocam şu kadar topladık... ...bunları biz bilmiyorduk haram olduğunu... ...ne yapalım... ...atın kardeşim... ...atacaksın tövbe edeceksin... ...vallahi kim oradan taş getiriyorsa... ...bilsin ki haccı kabul olmadı... ...kim oradan deve dili getiriyorsa... ...ve o deve dilinden yardım istiyorsa... ...ona şifa fayda vereceğini zannediyorsa... ...haccı batıldır... ...boşuna gitti... Tövbe etmesi lazım ve tekrar haca gitmesi lazımdır. Yine değerli kardeşim, sekizinci sebep, niçin insanlar şirk koşar? Sekizinci sebep, çünkü yanlış kıyas yaparlar, ölçüler getirirler. Allah Azze ve Celle'nin misal verirken yanlış misaller verirler. Ve o misallerin mantıkça doğru olduğunu zannederler. O yüzden de şirke düşerler. En basit örnek Türkiye'mizde bu çok yapılıyor. Nedir? Diyor ki işte Allah'a ulaşmak için düşün diyor bir krala gitmek istiyorsun. Krala doğrudan gidemezsin. Niye? Çünkü kral seni tanımıyor ama aracı bulman lazım. Onun zekreterine gideceksin. Kapıcısına gideceksin. Kapıcısı seni Krala götürecek Ne yapıyor bu adam Allah Azze ve Celle'yi bir mahlukla kıyas ediyor Ve kıyas ederken de Bunun akla uygun olduğunu zannediyor Mantıklıdır bu uy kıyaslama diyor Ve böylelikle şirke düşüyor Ya Allah haşa bir mahluk mudur Bir mahluk gibi midir Allah Azze ve Celle'nin önünde herkes aynı anda Aynı vakit hesap verecek Herkes Allah'ın huzurunda duracak ve peygamberimiz diyor ki arada hiçbir tercüman olmayacak. Herkes ahiret günü Allah'ın huzurunda durup hesap verecek ve hesap verirken bir tercüman bile olmayacak. Sen Allah Azze ve Celle'yi mahluk mu zannediyorsun? Nasıl böyle örnek verebilirsin? Bu ne kadar pis ve çirkin bir örnek. Veyahut başka bir örnek veriyorlar. Bunu İstanbul'daki tarikatlar çok veriyor. Çok meşhurlar. Ne diyorlar? düşün ki diyor Allah bir nükleer santralıdır merkezdir kocaman bir atom merkezi sen oradan direkt ceyran alamazsın ee Allah nükleer santralı da yaptık ondan sonra ondan sonra işte gideceksin trafo getireceksin volt düşürücüsü öylece ne Allah'a da ulaşabilirsin euzubillah euzubillah sen Allah nükleer merkeze nasıl kıyas yapabilirsin böyle kıyaslar şirktir Evet, antre trafo oluyor. Anlatabiliyor mu? Böyle örneklerle insanları şirkte kalmalarına sebep oluyorlar. Ve biz buna müsaade edemeyiz. Bu bir şirktir, yanlıştır dememiz lazım. O yüzden değerli kardeşim, Allah Azze ve Celle böyle masallar anlatanlara Kur'an'da cevap veriyor. Anlatabiliyor mu? Ebu Cehil'e, Ebu Cehil'e Peygamber sorduğu zaman, sen niye bu putlara tapıyorsun? La ta ibadet ediyorsun dediği zaman ne söyledi o? Dedi ki biz buna tapmıyoruz. Bunlar Allah'a bizi götürüyor, aracılarımızdır. Allah cevaben ne dedi biliyor musun? Dedi ki Allah Azze ve Celle İse yettebi'une İyettebi'une ille zan ve inhum illa yahrusun Yunus suresi 66 Dedi ki onlar ancak zanlarını zanlarını iddia ediyorlar. Bu bir zandır. Yani umutlarıdır. Bununla sadece hareket ederler. Bu bir zandır. Ve onlar sadece bunun doğru olduğunu söylerler. Yani bu umutlarıdır. Ama bu umut, zanları onları cehenneme götürecek. Niye? Çünkü yanlış ölçtü. Yanlış hareket etti. Ve bunu da Allah Azze ve Celle En'am suresinin 116, 116. ayetinde daha net söylüyor. En'am suresi 116 bak bunu herkesi okuyun. Böyle misaller getirenlere şu ayeti okuyun başka hiçbir şey cevap vermeyin. Nedir o ayet? Diyor ki ve تِي أَكْثَرَ مَنْ fil الْعَرْضِ يُدِلُّونَكْ an سَب۪يلِ <لِلّٰه> Subhanallah. Diyor ki eğer sen çoğu örnek verenlerin nasihatını dinlesen seni Allah'ın yolundan sapıttıracaklar. Allah biliyor musun arkadaşlar? adam Allah'a örnek veriyor santralla, belediye başkanıyla bilmem şöyle olursa, böyle olursa Allah da böyledir, Allah siz yanaşamazsınız, Allah çok büyük şeydir, Allah'a sizin dualarınız erişmez, siz kimsiniz? Subhanallah ya Allah azze ve celle diyor ki ben Müslümanlardan razıyım ve sizi Müslüman ettim Müslümanın duasını kabul edeceğim Müslümanın dostuyum diyor demiyor şeyhin dostuyum Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ben inananların dostuyum. Kim Allah'a inanıyorsa o Allah dostudur. Allah dostu Hasan Mehmet diye söz saymıyor ki. Allah dostu peygamberlerdir. Allah dostu bütün inananlardır. Kim Allah'a inanıyorsa o Allah dostudur. Takva sadece Allah bilir kimin yüksek olduğunu. Kimin Allah katında hayırlı olduğunu takva ile tespit edilir. Soy ile, makam ile, tarikat ile tespit olunmaz. Allah katında üstünlük ancak takva ile olur. Takva da kalptedir. Allah korkusudur. Takva nedir biliyor musunuz? Takva duvardır. Alimler takvayı tarif ederken diyorlar takva duvardır. Ne demek duvar? Yani Allah ile Allah'ın azabı arasına duvar örüyorsun ki sana Allah'ın azabı ulaşmasın. Allah'ın Allah ile kendi arana duvar örüyorsun. Allah'ın azabı sana gelmemesi için. Allah'ın azabı ne zaman gelir? Onun emirlerinden uzak olursan, Allah'ın haramlarına yaklaşırsan, Allah'ın azabı gelir. O yüzden Allah'ın azabıyla kendi arana duvar öreceksin. Kocaman duvar öreceksin ki Allah'ın azabı sana gelmiş. Budur takva. Ama insanların sırtından geçinip insanlara bana kulluk edin, gelin benim babamın kabrini ziyaret edin, şurada şu kadar tavaf yaparsanız, şu kadar sevap alırsınız diyerekten masallar anlataraktan, örnekler vererekten insanların şirkte kalmasına sebep olunur. Bunu da anladıktan sonra dokuzuncu sebep, dokuzuncu sebeplerden bir tanesi de nedir? Eski inançlardan gelen bir insan yani İslam'dan önce başka bir dinde mensuptu. Müslüman oluyor. Müslüman olduktan sonra maalesef ...eski inancını da beraber getiriyor İslam'a. Yani o kendisinde bulunan bazı hurafeler, bazı şirkleri de... ...Müslüman olduktan sonra hala devam onlarla amel ediyor. Ve bunu günümüzde görüyoruz. Günümüzde görüyoruz, belirli merasimler yapılıyor. Halbuki böyle merasimler dinimizde yok. Eski inançlardan geliyor ama bugün din adı altında... İşte bunda da zarar yok Bu da kötü bir şey değildir Yapabilirsin diyerekten ateşin üstünden atlıyor Halbuki biliyoruz ki ateşin üzerinden atlamak Mecusilerin dinidir Ve onlar bunu O yılki Önündeki gelecek yıl Uğurlu geçsin diye atlamışlar Bu bir inançtır, ibadettir, şirktir Bunu yapmak nedir? Allah'a ortak koşmaktır ama ne yapıyorlar? Maalesef günümüzdeki Müslümanlar ya bunun ne kötülüğü var diyerekten ateşin üstünden atlıyorlar. Kim ateşin üzerinden atlıyorsa bilsin ki Allah şirk koşuyor. Ama bunu yaparken bunun şirk olduğunu o kişi bilmiyor. Ne zannediyor? Ya diyor bu eski inancımızda da vardı, eski kültürümüzde de vardı. Bir şey yoktur, sakıncası yoktur zannediyor. Halbuki şirkin ta kendisidir. Bunu da anladıktan sonra son olarak son bölüme geçiyoruz yeni başlık. Kısa tutmaya çalışalım. Vakit bayağı ilerledi galiba. Nedir? Şirkin zararları. Şimdi nedenlerini öğrendiniz. Şimdi bir de şirkin zararları var. Birincisi cennet ona haram kılınmıştır. Yani cehennem ona farz olmuştur. Bir insana bir şey haramsa onun zıttı da farzdır. Eğer cennet haramsa o kişinin cehenneme girmesi ne olur? Farz olur. O yüzden değerli kardeşim kim şirk üzere ölürse tövbe etme ve tövbe de çok basit. Tövbe nedir? Herkes burada şimdi yapabilir. Ya Rabbi bilmeyerek yapmışsam şirk tövbe ettim dedi mi bitti her şey temizlendi. Ama istedip çibir yaparsa yok ben devam yapacağım derse ne olmuş olur? Ölürse o hal üzere Allah korusun ebedi cehennemliktir. O yüzden iki kelimedir ya Estağfirullah ve ilave edebilirsin. Allah'ım ben tövbe ediyorum. Bilmeyerek yapmış olduğum veya bilerek işlemiş olduğum şirkten tövbe ediyorum. Bunu söyleyin ki durmadan şayet varsa üstlerinizde belirli bir şirk böylelikle kendinizi temizlemiş olursunuz. İkinci nedir? Eğer bir insan şirk koşuyorsa Allah onun fıtratını söndürüyor. Allah azze ve celle bütün insanları en mükemmel bir şekilde yaratmış. Ama insan kendi eliyle o mükemmelliğini bozuyor. Çoğu insan şu ayeti anlamamış hocam. Deri Allah Azze ve celle, Allah bir topluluğu kendilerini değiştirmediği müddetçe değiştirmez. Bu ayeti biliyor musunuz? Halbuki bu ayetin manası nedir? Tefsir kitaplarına bakıldığı zaman. Bunlar çoğu insan zannediyor ki yani biz düzelmezsek Allah bizi düzeltmeyecek. Öyle anlıyorlar değil mi? Yaygın olan bu. asla bu mana değildir. Çok yanlıştır. Eğer kim böyle tercüme ederse çok yanlıştır. Ne demektir bu ayet biliyor musun? Allah Azze ve Celle birisinin mertebesini yükseltmişse o kişi kendi eliyle kendi mertebesini bozuyor. Allah bozmadı. Anladınız mı? Allah Azze ve Celle ademi cennetine koydu mu? Ama kim kendi eliyle kendini oradan çıkarttırdı? Allah değiştirtirmedi. Kendisi onu iradesiyle ne yaptı? Bozdu. Ve insanı Allah en mükemmel şekilde yaratmış. Mükemmel yarattıktan sonra onu bozmuyor. İnsan kendini bozuyor. لَقَدْ خَلَقْنَ insana fi اَحْسَنِ التَّقْوِيمُ Biz insanı en mükemmel şekilde yarattık. Ama insan ne yaptı? ثُمَّ رَدَتْنَاهُ اَسْفَلَ السَّافِلِينَ En aşağılara kendini düşürdü. Niye? Çünkü şirke düştü diye. Allah Azze ve Celle bir topluluğu imana hidayet verdikten sonra onu şirke geri götürür mü? Götürmez ama kim yapar? İnsan kendisi kabirci olur. İnsan kendisi gider, Müslüman olduktan sonra şeyhten medet ister. Gider orada kurban keser, yardım ister. O yüzden değerli kardeş bu ayeti bile ters anlamışız. Yani Allah bir topluluğun durumunu düzeltmez ta ki o topluluk kendi durumunu düzeltmeyene kadar. Yani buradaki mana Allah Azze ve Celle birisine bir mükafat vermişse o mükafatı ondan geri almaz. İnsan kendisi bozar. Yani nimeti kendisi inkar eder, imanı inkar eder, şirke düşer, harama düşer ve böylelikle ne yapar? Kendisini alçaltır. Allah Azze ve Celle kimse alçaltmaz. İnsan kendi eliyle kendisini alçaltır. Ve Allah Azze ve Celle de ona onun mükafatını verir. O alçalmanın mükafatı neyse cezası neyse onu görecek. Yine zararlardan bir tanesi de değerli kardeşim izzetsiz olur. Şirk olan insanda şeref yoktur, izzet yoktur. Niye? Çünkü kula kuldur Kula kul olan da izzet olur mu? Kimse Allah'tan başa kimse kul olmayan o izzetlidir. Kimse boynunu eğmiyor. Kimse kendini küçük yapmıyor. Sadece Allah'ın huzurunda küçülüyor. Sadece Allah'a secde ediyor. Sadece Allah Azze ve Celle'ye kulluk yapmaya çalışıyor değerli kardeşim. O yüzden her Müslüman izzetlidir. Her şirk koşanda nedir? İzzetsizdir. İneğe tapan izzetli midir? İzzetsizdir. Nasıl olur da bir hayvana sen kulluk yapabilirsin? Ve buna da şerefli bir ibadet dersin. Bunda izzet olmadığını gösterir. Ve yine değerli kardeşim şirk birliğimizi bozar. Şirkin zararlarından birisi de Şirk yapılan yerde insanlar birlik olamaz Birlik Anca eğer birlik istiyorsak Dayanışma istiyorsak Beraberlik istiyorsak Huzur içinde yaşamak istiyorsak Mecburuz hepimiz Allah'a kulluk etmeye Ne zaman ki aramıza birisi şirki Sokarsa ne oluyor Allah'a Allah'ın dışında başkasına Şirk koşulduğundan dolayı Birlik bozuluyor. Ne yapıyor? Diyor ki falan kabire de gideceğiz. Bu sefer öbürü diyor hayır ben bu kabire gitmem. Şu kabire gideceğiz. Öbürü diyor yok şu talikata değil. Şuraya gideceğim birliğimizi bozuyorlar. Şirk yapan birliğimizi bozuyorlar. Ama herkes dese yalnız Allah'a kulluk edeceğiz. Bozulur mu birliğimiz? Camiye Bozulmaz. Yalnız camiye gideceğiz kardeşim. Namazları camide kılacağız. Ama dese yok. Falancının mekanında gidip kılarsan yüz, yüz kat daha sevaptır. Bu birliği bozar ve bugün bu yapılıyor. Şirk koşanlar bizim birliğimizi bozuyorlar. Ümmetin gücünü kırıyorlar. O yüzden de bugün Müslümanlar perişan halde kendilerine bir şey yapamıyorlar. Yine beş hurafeler yayılıyor. Şirkin zararlarının en kötülerinden bir tanesi de yalan hurafeler yayılıyor. Nedir bu? Ne diyorlar? Konya'yı evliyalar koruyormuş. Bu ne yalan bir şeydir. ...ne iftiradır ya... ...ne çirkin bir şeydir... ...haşa Allah nerede... ...Allah'ın gücü nerede... ...Allah bu gücü Kur'an'da... ...evliyalara verdiğini söylemiş mi... ...ve insanlar da buna inanıyor... ...bugün şu memlekette... ...binlerce insan da buna inanıyor... ...falan evliya falan yeri koruduğunu... ...subhanallah... ...peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki... ...bir insan öldüğü zaman... ...Allah onun ruhunu kaps ettikten sonra... O insan ölmüştür. Dünya ile bütün ilişkisi bitmiştir. Hiçbir etkisi yok artık. Kabz ediliyor. İstese bile dünyaya geri gönderilmeyecek. Bu nasıl oluyor da affedersen kabirden Konya'yı koruyor? Kim bunu getirmiş? Nereden getirdiniz? Hangi ayet bu? Hangi hadis şerif? Nerede aklınız? Adam diyor geceleyin çıkma çarpılırsın. İşte falan evliya sana şöyle yapar, falan şeytan böyle yapar diyerekler Hurafeler yaymışlar. Şirk koşanlar insanlarımızı ko aman akşam tırnak kesme. Hep hurafeler yaymışlar. İşte evlendiğin zaman kedi önünden çıkarsa başına dert gelecek. Hep hurafeler yaymışlar. Nazar boncuğu tak. Senin dükkanın hep hurafeler. O yüzden insanı korkak yapıyorlar. İnsanı korkak yapıyorlar. Yine zararlardan bir tanesi de değerli kardeşim. Yine Altıncı zararı da nedir? İnsanı korkak yapıyorlar. İnsan korkak oluyor. Niye? Çünkü birilerine güvenmiş ve onların idaresinde olduğunu zannediyor. Hür olamıyor. Müslüman hür insandır, korkak değildir. Ama o insanı aman şey duyar, aman şey görür diye korkak yapıyor kendini ve aynı zamanda yedincisi de seni bağımlı kılıyor. Halbuki her Müslüman bağımsızdır. Her Müslüman bağımsızdır, hürdür. Ama bir yere bağlı oldun mu seni bağımlı kılıyor. Niye? Çünkü zannediyoruz ki aman o evliyalar yapıyor, o yüzden ilerleyemiyorsun. Üniversitede okuyamıyorsun, zannediyorsun ki dünyayı o yönlendiriyor. Halbuki her şey Allah'ın elindedir. Bir mahlukun eline Allah Azze ve Celle bir şey vermemiştir. Her şey onun ilmiyle oluyor ve onun isteğiyle sadece oluyor. Kimse Allah'ın vazifelerinden bir pay almamıştır kim bunu iddia ederse şirk koşuyor ve böylelikle bağımlı yapıyor kendini bir ölü kabire kendini nasıl bağımlı yaparsın kafanı çalıştır sana yine değerli kardeşim Allah azze ve celle bu bağımlı konusunda diyor ve yabudune min dunillahi ma la yedurruhum ve la yenfeuhum ve onlar Allah'ın dışında başkalarına kendilerine ibadete yönelirler bağımlı yaparlar halbuki o bağımlı şey onlara ne fayda verebilir ne de zarar verebilir niye kendini zararlı ve fayda Yunus 18 ne kendini bağımlı yapıyorsun sana ne fayda verebilir ne de zarar verebilir ya ama Allah azze ve celle kendini bağımlı yap çünkü o sana fayda da verebilir zarar da verebilir her şey Allah'ın elinde o yüzden akıllı olacaksın ya ben hür insanım ben kendimi niye bir kabire bir kemiğe bağımlı yapayım ve her şeyin o kabirin elinde olduğunu zannedeyim. Ve yine değerli kardeşim sekizinci ise bütün ameller şirk koşan yapan insanın amelleri kabul olmayacak. Yani bir müşrik şirk yapan bir insan adı müşriktir. Bir müşrik bütün insanlara Kur'an dağıtsa, yemek yedirse hayırlı işler de yapsa namaz kılsa, oruç tutsa Allah azze ve celle onun amelini kabul etmeyecek. Ve o güzel ameller fayda vermeyecek ona. Ebu Cehil'e bak Kabe fayda vermedi. Ebu Cehil Kabe'yi korudu. Ebu Cehil Kabe'yi onardı. Ebu Cehil Kabe'yi temizledi. Ebu Cehil Kabe'ye gelenlere yemek yedirdi, su verdi ama Kabe ona koruyamadı. Niye? Çünkü müşrikti. Allah'a şirk koştu. O yüzden fayda Allah katında istiyorsan yapmış olduğun çalışmaların bu yorulmaların bir neticesini istiyorsan Allah'ın katında mükafat istiyorsan ne yapacaksın? Allah'a şirk koşmadan, ortaklık e, ortaklık yapmadan ne yapacaksın? İbadetini halis bir şekilde yalnızca Allah Sübhane ve Teala'ya yapacaksın. Böylelikle sohbetimizi burada bitiriyoruz. Ve ahirud en enel hamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala Muhammedin ve ala ali ve sabih ecmain ve bihamdik illa ve Allah hepinizden razı olsun